Allahü Teala, Kitabı El Aziz. Aüzbu Allah Ya i̲hāl lāzīn ʾāmanu kū anfusikum ahlīkum nāra. İla aĥr al-āyah. Sallāk Yerin ve sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki, güzellerin güzeli, ibadet layık her şeye faik, zül kemal, zul celal. Zül Cemal olan Hazreti Allah, kalplerinde nur iman, fuadlarında muhabbet-i olanlara hitap ederek diyor ki, Ey müminler, Ey ismimle isimlendireyim kullarım, Allahümdü Aleyhisselatü'nün ismi de mümindir, söylemiştik. Ey ismimle isimlendirdiğim kullarım, nefislerinizi ve evladu ı ailenizi alinizi nar-ı cahimden koruyunuz. Bunlar evlilik Ananın ve babanın evlat haklarından bahsetmiş ilk. Dinlemeyenlerin, onlara ak olan asi olanların, onlara ikram etmeyen, ihsan etmeyenlerin baştan gelen felaketlerden birkaç tane numune verdik. Anlayan için tabii. Şimdi bugün de analara ve babalara hitap ederek bir de baban amcetlerine hitap ediyoruz. Ehlimizi ve evladımızı nasıl nar bir dikaydı kurtarırız, koruruz? Bunun bir maddi kısmı var, bir manevi kısmı vardır. Evladı ı ayalini Narca ı kurtarmak isteyen evvela, evlemeden evvel belinde topladığı cevheri helaldan toplaması şart. Helaldan toplamazsa cevheri, yani çocuğun olacak olan evladın aslı olan meniyi helaldan toplamazsa eğer alini ve evladını nardan korumamış olur. 1- Çocuğun ebeveyn üzerinde hakkı, baba üstündeki hakkı, ana üzerindeki hakkı. 2- Alacağı kadına ehli iffet, ehli ırıs, ehli hay haya olanından alacak kadına. Bir tarlayı aldığın vakit ta tarlanın sulak olmasını, verimli olmasını arz ediyorsun. Elbet ki böyle olması lazımdır. O tarla iki sene elinden çıkacak. Gidecek elinden, başkalar eline giderecek. Öyle bir tarla alıyorsun ki, kıyamet gününe kadar küreye atta zürriyetin baki kalacak o tarlardan yeteceğin Ufak bir şey çocuğun ahlakını fesada uğratabilir. Yapacağın ufak bir hareket. Ne olur demen. Yatımda ne oldu ki işini eder? Onu da demezse hiç. Daima Cenab-ı Hakk'a tevekkül et ve vakti cahiliyetinde hakkı bulmadan, hakkı bilmeden hak yolu Hak yürümeden evvelki hallerine tövbe istifar edip Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mankretini ve li tüyünü talep eder Allahü Teala Azətlərinin. Biraz sözlerimiz ağır gibidir ama tiryaktır. Alınacak kız, alınacak tarla yani. Nasıl ki mati tarla alırken verimli olsun, efendim havadar olsun, şu olsun bir takım tarlanın efendim menfaatsinini arıyoruz. Kadını ve kızı kimden vereceksek onun iftet, ırız, hayası üzerine duracağız. Hayalı mı? Haya imandandır. Hayasız mı? İmanın nurunda doksanlık vardır. Bir adamda utanma yok mu? O adamın şeyi imanı sarsılmıştır. Nuru. Nuru az imanın nuru. İnsan her şeyde haya etmelidir. Allah'tan, peygamberden, meleğinden, şeytanından. İnsan, insan, insan. İnsan, bina ilahi, hakka layık olan sıfatlarla mütef olması lazım gelir. O sıfatlarla sıfat olması lazım gelir. Onun için annelerin, anneleri de öyle, sütü sümü belli, sütü sümü belli, evvelime söyleyeyim haya sahibi, iffetli, ırızlı, böyle kimseyle evleneceğiz. Çocuklarımızı evlendireceğiz, babalar. Baba namazı değilsen işte sana da söylüyorum, öğretiyorum böyle. Rast geleni Alıp koynuna sokmayacaksın. Sonra telaket olur. Ben sana bakayım bir ne vereceğim bunu şimdilik sonra gideceğiz yine yukarı doğru yürüyeceğiz. Belki burada anlatmışımdır size ama yine söyleyelim, hiç vardır. İstanbul'da bir cihet vardır, Vefa ciheti, Vefa. Hani Bozası meşhur. Bozadan kinaye değil o. Orada Vefa diye Şehfa diye bir Hazret yatıyor. Fatih Sultan Mehmed'in namazını kıldıran zat. Şehvefa Hazretleri yatıyor orada. Onun ismiyle o mahalle isimlendiği için Bozada o isimle isimlenmiş. Biz Hazret Hazretin kabrinin türbesini bilmeyiz de bozayı biliriz. Çünkü her şeyimizi unutmuşuz biz. Her şeyimizi unutmuşuz. Ne mazimizden haberimiz var ne tarihimizden. Öyle işte yaşıyoruz böyle bir ot gibi. Tarihini okuyacaksın. Babanda bulunan güzel sıfatlarla sıfatlanacaksın. Onlar Allah ve Resulullah'a bağlandılar. Allah dünyayı ve ahireti yaydı böyle önlerine dalkada giban onlar. Dünyaya hükmedere geçirdiler. Ne baktık ki işi bozdur Allah ile. Sonra baktılar ki baktılar ki bir papaz böyle bizim karşı geldi. Vaktiyle 7 kral bir ele geçerdi harbelerde. 7 kral, "Bera gelmezsen bizden harbe edemezsin 7 kral." Mesela Nev'ul seferinde Yıldırım Han'ın 7 kral vardı karşımızda. Sonra biz bir papaz böyle bizden ne yaptı? Mücadeleye kalktı dediler. Onun için daima surette Allah'tan muttakiler, vera sahipleri ne Allah hüccetmiş, yükselmiştir. Çünkü en kelim olan Allah'tan korkandır. Her hususta, her hususta bu işte Allah'ın rızası var mıdır, yok mudur diye düşünerek işi icra eden Allah'ın da makburdur. Birçok hediyeler ağzını taş aşımışlar, bakla taşımışlar. Söyleyeceğim söz Allah'ın gücüne gider mi? İnsanlara bir fenalık dokundurur mu diye. Çünkü malum ya bir adam ağzından zehir alırsa vücudu ifna olur. Kulağından zehir alırsa ruhu ifna olur. Ruh ölür yani. Bilen azalik böyle hareket etmişler. Adaletlerinden dolayı, kılıçlarından dolayı değil. Sakın ha aklına öyle gelmesin. Zorlan zorbalıkla filan. Zorbalıkla bir şey olmaz hiç. Yıkılır zorbalar. Zorbalar yıkılır, nihayetinde felaket olur. Adiller, Kamiller onlara Cenab-ı Hak ardı bariz kılmıştır, salihlere varış kılmıştır ardı. Bozdum işi bozarlar. İşte o zat-ı muhterem, Şehzade Hazretlerinin haremi hamileymiş. Komşuya gitmiş, komşusu ona işte bir şey ikram etmek üzere çıktığı vakitte aşiller kadınlar hamile oldukları vakitte evliler bunu bilirler, evli babalar. Konsolun üzerinde limon varmış bir tane. Limonu almış, utanmış söylemeye, hane sahibine, şu limandan bana ver demeye utanmış, almış şeyden limonu, iğneyi sokmuş, emmiş. Suyundan emmiş limonun ve yerine limonu koymuş. Kim bu? Şehvefan'ın haremi. Komşunun evinde oluyor hadise. Ve oradan çıkmışlar söz dünyaya gelmiş. Oynayacak çağa gelmiş. Çocuklara oynatın. Başlarına şey gibi durmayın böyle. Hevhula gibi, heyhulat gibi. Çocukların hakkını verin. Oynayacak zamanda oynatın. Oynayacak zamanda oynatmazsanız, oynamayacak zamanda oynarlar sonra. Haklara verin çocuklara, oyuna bırakın. Fakat arkadaşlara dikkat ederiz. Kimlerden konuşuyor? Ona çok dikkat edeceksiniz. İnsanları cemiyet yükseltir, <gülüyor> cemiyet bozar. Cemiyetimiz bizim hastadır. <gülüyor> <gülüyor> hastadır. Her hususta hastayız. Efendim, oyuncu çocuklara bakacağız. Kimden bir oynayuculuktur. Ona bakacağız, ona dikkat edeceğiz. Top oynar, top da oynasın, hepsini oynasın. Ama gene ibadetini göster. Allah'ını öğret, bildir. Oyun zamanında onu oyuna gönder. Resul-i Ekrem çocuklar oynarlardı peygamberi hutbesi tarafında. Siyerde yazılır. Yine resul Ekrem namaz kılarken Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan torunu olmak münasibetiyle Efendimizin omuzuna çıkarlardı secdeyken böyle bindirildi dedelerin omuzlarına. resul Ekrem onları kaldırır kıyama sonra aşağıya secde yatmakta indirirdi yere. Vurmaz yani Şu, namazı bozdum filan filan diye yurukamaz, tokatlamazdı değil mi mamut? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için çocuğun hakkını verir, oynatır. Kadınlarınız da böyle. Kadınlarınız da böyle kimden konuşuyor? Hangi komşuya dikkat edeceksiniz. Baştan çıkarırlar. Yoldan çıkarırlar kadınları. Şeytan gibidir. Şeytan insanoğlunun yanında tekaüd olmuştur yani bugün. Emekliye ayrılmıştır. Her kadından konuşulmaz. Her komşuyla konuşulmaz. Selamlaşırsın. Kendi yüksek görme. Selamlaşırsın geçersin. Samimiyet kurulmaz. Her kadınla kararını konuşulmayacaksın Kadının ailenin. Senin mukaddesatın o. Çocuğun da öyle. Bakacaksın. Allah iyi yazları yazsın. Amin. Çocuk oynamaya hiçbir sokağa, çoğun eline böyle bir temel çivisi, dikkat buyur. O devirde su yok, İstanbul'da böyle terkoz yok. Şimdilik nimet eşi baştan aşağıya, Allah çok şey verdi ama kıymetini bilmiyoruz. Gene ekmekler sokaklarda sürünüyor gene. Tereket olsun ekmek, yapmayın yahu. Irızını satanları gördük biz, ekmek için. Yapmayın yahu, siz yapmazsınız. tabi biriklerim mi? Bunu bu da söylüyorum ki etrafı yayınız ve yapmasınlar yani. Annelerimizin kula ekmekleri papara yaparlardı bize, ondan yidirirlerdi yani. Zayi etmezlerdi. Böyle yüzlerce ok ekmek soğuk kenarlarında lokantalarda erif çatalını siliyor, dudağını siliyor, koyuyor ekmeye böyle Günah yahu, yapmayın yahu, yapmayın yahu. Le in shakerdüm le zidun Allah'ın nimetini şükredersen Allah ziyade kılar. Şükür manası şükür ya bir demek değildir. Elbiseyle temiz kullanmak şükürdür. Ekmekse şükrü haramet etmektir. İsaba sarfetmemektir. Güzellikte şükrü güzelliğin şükrü ifet ırzını muhafaza etmektir. Vücudun şükrü Allah'a secde etmektir. Allah! O dönemde su yok. Çeşmelere gelen suları sakalar kırbılarla ellere dağıtıyorlar suları. Kırbalar hayvan değillerini tabaklıyorlar, kırba yapıyorlar. Bu çocuk şehir oğlu elinde çivi Sakarın kırbasını deliyor, patlayınca ağzını tutuyor oraya. Falan bir defa, beş defa, on defa fakat utanıyorlar söylemeye. Çünkü çocuğun terbiyesizliği babanın terbiyesizliğidir. Ananın terbiyesizidir çünkü. Çünkü çocuk babanın sırrıdır, yahut sinmanıdır. En sonunda sakarın dedi, biz de gidip bunu haber vereceğim babasına dedi. Şey oldu, şey, şey oldu demiş. Terbiye olmaya başladı. Çocukla gitmiş. Şeyhin elinden öpten sonra demiş ki efendim demiş. Siz şahsiyetten biz şikayetçiyiz demiş. Ne oldu Hayvalı sokak sokağa çıktığından bu tarafa doğru elinde bir devel çivisi bizim şeyleri kırbalıları deliyor ve patlayan suya, fışkıran suya ağzını tutuyor demiş. Ya öyle mi niye bana haber vermediniz demiş <gülüyor> Utandık demişler söylemeye hayal ettik ama bıçak kemiğe dayandı Peki kimin hakkı varsa gelsin hakkını vereyim demiş. Kimin kırbasını deldiyse demiş oğlum benim demiş. Efendi ağlamış, üzülmüş. Ondan sonra kadını çağırmış yanına. Çocuğa hiçbir şey söylememiş. Niye kırma deliyorsun? Niye böyle yapıyorsun dememiş hiç. İyi dinle. Sana büyük ibret var bunda. Demiş ki senin ne gibi bir kusurun var demiş. Bir düşün bakayım demiş. Allah seni hesaba çekmeden sen kendini bir hesaba çek bakayım hanım. Ne kusur ettin sen demiş. Aman efendim işler. Bu çocuk üzerine ne kusur ettin çocuk üzerine? Demiş ki kadın vallahi benim hiçbir kusurum yoktur. Bilerek bir şey yapmadım. Ama bu çocuğa ben hamileydim. Eyi ee, komşuya gitmiştim. Konsolun üstünde bir limon gördüm. Utandım istemeye hane sahilinde. Evet, iğnemi çıkardım. Limonu deldim. Dikkat ediyor musun? Ağzından limon suyunu içtim, yerine koydum. Aynı yapıyor çocuk. Annesi iğneyle limon deldi, emdi. Çocuk kırbağa verip ağzını suyatıyor. Aynı yapıyor. Kalsın çarpıyordu ki hastalık teşhis salonu dedi. Git o kadına söyle efendim senin limonlu ben böyle böyle yapmıştım bana hakkını helal et ya o limon götürün haber. Git, söyle ama efendim ne bir şeyi var dedi bunun limonun ne kıymeti var <gülüyor> ne kıymeti oldu limonun Allah zerreyi zerre diye arıyor koskoca ayet var. Bemen yaman miskale zerrein hayran yara ve bemen yaman miskale zerrein şaran yara zerre kadar hayır yapan hayri görecek zerre kadar şer yapan kötüyü göbe da körlüğü göre, görecektir ya. Zerreden büyük elbette. Yani bir kimsenin arkasından şöyle hainane baksan, ya istiza etsen, ya şöyle yapsak onun dahi hesabı sorulacaktır, diyor bu kıyamette. <gülüyor> Mükaenle tasliye ayet kerimisinin tefsirinde. Bazısı dünyada sorulur. Şimdilik azaplar tacil oluyor. Eskiden Cenab-ı Hak bırakır, tövbe için tehir ederdi. Şimdilik bakıyorsun, Allah böyle yapanları dünyada belasını veriyor. Kaç tanesini gördük, bu yaşa geldiğim çok şeyler gördüm ben. Gördüklerimi yazsam insanlara büyük bir ibret kitabı olur ve nefreti olur yani. Dürüst ol. Özün sözün doğru olsun. Sana üssetül hasene olan Hazreti Muhammed gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sevgilisi, onun ahlakıyla ahlaklan. Elinden dilinden vesaire azay cevahlerinin kimseye bir fenalık gelmesin. İyilik gelsin. İyilik yapmasın kötülük yapma işle olmazsın. İyilik yapamıyorsan kötülük yapma işle olmazsın. Gitti Valide Sultan komşuya... Dedi böyle böyle bir limon olmuştu. Ben çocuğa hamileydim. Hamileydim. Aşırıyordum. Limonundan senin haberin yok limonu deldim iğneyle emdim. Böyle helal olsun dedi. Erti gün çocuk sokağa çıktı. Sakalar geçiyordu fakat çocuk artık kırbaları delmiyordu. Yere çizip oyun oynuyordu. Hiç baba sonra çağırıp da sen niye kırba deliyorsun demedi. Acaba anlatabildik mi? Oh, Alif onlara kâhide geldi zannediyorum. <Gülüyor> Yine. Daha bir vera kısmını anlatayım, onu da söyleyeyim size. Hepinizin, o zat-ı muhteremin ismi kulaklarınızda vardır. O da tulu yetişindik. Bunu anlatmayacaktım ama zuhreti söyleyeyim. Onu da. Meşhur Muhammediye sahibi, Yazıcı Mehmet Efendi. Hacı Bayram'ın halifelerinden. Gelibolu'da yatıyor. Türbesi orada, Gelibolu'da. Boğaz'ı bekliyorlar ruhaniyetleri. Sen geceleri hiç Çanakkale'ye gittin mi aradın mı? Köylülere sorsana. Nısfıl Değil'de bağırıyorlar şehitler, sesleri geliyormuş gene hala Ahmet, Muhammed, Allah. düşman geliyor, silahını al, çat, hücre geçtiler bu şekilde. Babaların cette orada orada yatıyorlar, orada işte, ruhaniyetleri. Senin deden, senin baban, hmm. senin annen, domuzdan post olmaz, koyundan post olur ve dost olur. Birbirinize sıkı tutununuz, birbirinize sıkı sarılınız, vahdeti bozmayınız, birbirinizi seviniz, aradaki kırgınlıkları affediniz mümine layık olan budur. Bak, benim köpüğüme hoş demişti, çocuğuma kış demişti, falan Bunları bırak böyle şeyleri. O da Hz. Muhammed'e bağlı. Sen de Resul-i Ekrem'e bağlısın. Onun ona bağlı olması münasebetiyle onu affet, Resulullah hürmetine. Çıkar kalbinin kini filan. Kini olan dini olmaz. Dini olmayanın donu olmaz. O yazıcı Mehmet Efendi Hazretleri, bir gün camiye gelmiş, kardeşi Ahmet-i Efendi, kürsüde vaaz ediyormuş. Oturmuş kardeşinin dersine, <gülüyor> fakat bir Aralık tebessüm etmiş Hazret. Gülmüş ve kalkmış derse Kardeş de kürsüde bunu görmüş, bir şey anlayamamış bundan, acaba ben yanlış bir hareketten mi bulundum, abim bana güldü demiş içinden. Dersten sonra eve gitmişler, muhterem anneciğim demiş. Bugün abim dersine geldi, oturdu fakat ders esnasında tebessüm etti ve kalktı ve yürüdü gitti, dersten çıktı. Bunun sırrı hikmeti nedir? Ben yanlış bir şey mi, hareketten bulundum kürsüde demiş. Yanlışım varsa söylesin, ben çıkar kürsüye, halka tekrardan ne yaparım? Yanlışımı söyler, tasih ettiririm demiş, yanlışımı demiş. Peki sorayım evladım demiş, Ahmet'im demiş. O da, annene öyle ana demeyeceksin. Gerçekten mi bir ihtiyak kadın gelmiş de. Oğlum diyor, hakkımı dahi sormuyor benim diyor. Yahu ya mer merhamet ve dokuz ay on gün karnına taşımış seni. Bir tekme vursan, bunun tekmenin hakkını getmiş, sene yitirirse ödeyemezsin. Neyse. Hutbede yapılan dualar müsteceaptır. Allah analarında olanı asya onlara ıslah etsin ve mut eylesin. Sormuş annesi. Oğlum Mehmet demiş. Bugün Ahmet'in dersine gitmişsin. Orada tepessüm ederek gülmüş ve dışarı çıkmışsın. Bunun sürekli ne? Kardeşin soruyor demiş. Azıcık kırılmış abi. Estağfurullah bana kırılmasın demiş. Cemiyetinde o kadar melaike vardı ki demiş. birbirleri çiğniyorlardı. Aklıma şu ayet geldi demiş. Allah-u ve Teala Hazretleri ben bir halife yaratacağım dünyaya dediğim vakitte Ya Rabbi kan dökecek, fesada olacak, mahrum yaratacaksın diye melekler söylemişlerdi. Şimdi kan dökecek, fesada olacak diyen zat bazı ediyor. Melekler bir bilinç var demiş. Onu dinlemek için demiş. Ademoğlunu yani. Ona demiş tebessüm ettim demiş. De, kardeşini görmüş ya, o küçük oğlunu. Oğlum, ahmet demiş sana gülmemiş. mesela böyle böyle. Daha çok üzülmüş. Niçin ağabeyin meleklere giriyordu ben görmüyorum. Aliymiş o da Aliym ben de Aliym benden biliyorum bar ama niye ben o görünüyor? Dikkatli görünüz. Bunu sonra anne demişti. Niye ben görmüyor o görüyor? Sorunca Mehmet Efendi'ye, Mehmet Efendi'ye sorunca bunu demiş anne. O kusuru ya kendi arasın ya sen kendi aradır o kusuru. Demiş. Kadın şöyle bir düşünmüş. Mehmet'e demiş ben hiç abdestsiz süt, süt vermedim. Sana demiş, Mehmet'im demiş, abdesti süt vermedim. Halbuki şeriata bir vermek. Ama insanlar daima tekvâ gitmelidir. Ruhsata gitmelidir. Tek sıkıldığı bak de ruhsata gitmelidir. Azimet tarafını tutmalıdır. Şeriatın çünkü iki tarafı vardır. Bir ruhsat tarafı vardır, bir azimet tarafı vardır. Tek sıkışırsan ruhsat tarafından. Fakat sıkışmazsan azimet tarafından git. Mehmet, oğlum sana demiş, hiç abdesti süt vermedim. Ahmet demiş bir gün dışkıtaydı uyuyordu ben namaza durdum komşu kadın da bizdeydi belki namazına durduydum çocuk ağladı ağlayınca komşu kadında sütlü koşarak gitti Ahmet'e süt verdi demiş verdi hemen ben selam verdim koştuğum Ahmet'i kusturdum ama o kadının aptalı sütü onun kursağına gitti ha işte bu perde oldu demiş metleri Allah i̇şte daha nice böyle şeyler burada verebiliriz evet. şimdi alacağın kadının ihtiyacı ırızlı ve sahibi haya Olması lazım. İfesiz kadın, İslam'da en büyük kabahattır. Üç, besmele ile ana rahmine tohumu bazı ekmelidir. Tarlaya tohumu. Besmele ile. Abdestsiz değil. Kafa dolgun gen değil. Timarhaneler, hep kafası dolgun adamların çocukları ile dolu baştan aşağı. Gidin sorun bak, bana sormayın. Benim mesleğim, benim saham değil. Doktorlara sorun. Alkalüklerin çocukları ile dolu baştan aşağı. Ben temasım var biliyorsunuz, Amerika'nın da %90'ı deli gittiğimiz yerlere. Çünkü hepsi işte, oraları ilişkiyle bir meydan getirmişler, %90'ı deli, zararsız deli yalnız. Vallahi ben şaşıyorum, bizim milletin cevaliyetini, aklını, fikrini görüyorum. Onların o kafayla nasıl yere gerek, hayretim şaşıyorum yani bizim geri bölüm geri kalmasın. Ama onlarda sabır sebat var. Öğreneceğim diyor herif, o kadar bunu sokmuş. sabır sebatla öğreniyor, bizimki gel geçici, terlemeden kazanmak, Okumadan alim bu tarafa gidiyor. Zeki olduysa. Tavşanların şeyin hikayesi gibi. Bak efendim kapın hikayesi gibi. Çocuğu besmele ile ana rahmine vaz etmek. Yerine koymak. Çünkü malime tekarrupte ikrar ediyorum. Besmele olmaz. Besmele lazım. Besmele olmazsa şeytan araya girer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukta şeytani sıfatlar zahir olur diyor. Sonra sonra çocuk ne yaptık? Ana karında büyüyor. Helal ile besleyeceksin. Yani, helal getireceksin. Helal helal. Allah ne diyor Kur'an'da? Külü min tayyibati vamel sâliha. Ya yühe nebi, külü tayyibati vamel sâliha. Öyle bir izin şanım ye, helalı ye, maddi mane helalı, o vakit salihat meydana gelir, güzellik meydana gelir. Sen iyi tohumun varsa eğer tarlandan iyi bir şey sana mezruat vermeyecekler. Geçiyoruz. Çocuk doğdu. Ona güzel bir isim koymak. Gazilerin, Fatihlerin, insaniyete hadim olan cevatın ismini vermek. Allah Resulü'nün isimlerini vermek, onlar isimlerdir. <gülüyor> Yahut büyük insanlara faydası olmuş insanları, insanları kahretmiş, mahvetmiş, yani onlar isimlerini koymamalıdır şukarı üzerine. Bazı isimlerin tesiri oluşuyor üzerine. Sonra sağ kulağına ezan, son kulağına kamet edilecek, kabileye karşı dönüp, üç tabağa ismi çağrılacak, sonra dua edilecek. Ya Rabbi, baba yapabilir bu işi. Ezan-ı bilmiyorsa ayıp ya, ezan-ı Kâhmet'i bilmez Müslüman ise. Yani meyzin olmazsa ezan okumayacak mıyız? Yani minayrış, ışkırt-ı ezan-ı minayrış. Öyle bir hal oldu ki meyzinleri mezzin, kaldırdılar, meyzinlere maaş vermiyorlar, kalktı meyzin, imamlı. Namaz kıdırmayacak mıyız? Ezan okumayacak mıydı? Yani? Ezberle ezan-ı Kâhmet'i. Sünnet-i seniyeler. Sağ kulağına ezan, son kulağına Kâhmet, sonra ismini üç defa çağırdıktan sonra güzel bir isim. İnsaniyete hadim olmuş, peygamberler isimleri, gaziler, fatihler, böyle isimlerde Ali, şanlı. Ya Rabbi bu, bu ismin müsemmasını kıl Ya Rabbi Neyse çocuğa koydun isim, onun müsemmasını evladın üzerine olmasını Allah'tan emanet edeceksin. Hulusi kalple bir dua edeceksin. Arapça, Türkçe, Fransızca, İngilizce, Allah hepsini anlar. dilim döndüğü gibi. Evladımı dindar Ya Rabbi. Vatana hayırlı, millete hayırlı, insaniyete hadim. Bir evlat etiştirir. Dua edeceksin. Fenalıklardan koru. Diyeceksin. Dillendirmiyor kadar. Sonra çocuğu helallan besleyeceksin. Dört yaşında, dört aylık, on dört günlük olduğu vakitte Kur'an-ı Kerim'e başlatacaksın. Evvela la ilahe illallah İlk söz. La ilahe illallah. Konuşmaya başladın mı? Bize küfür üretiyorlar. Annene bir küfür et. Dede ne bir küfür et. Babana bir küfür et. Öyle değil. Çocuk konuşmaya başladığı vakitten la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi tayibesini çocuğun kalbine yerleştireceksin. Sonra 4 yaşında, 4 14 günken Kur'an-ı Kerim okutmayı başlatacaksın. Kur'an'dan sureler ezberleteceksin. Mağrur gibiler ha kadar. Sonra <gülüyor> tecvid, tahsile güzel sanatlar öğreteceksin. Hadim olarak insanlara hem okutsan dahi çocuğunu, büyük mektebe gitse dahi bir sanat sahibi yapacaksın, sanat. Bir gün gelir mektepte okudu, para etmez, sanatı yine doyuracak. ölecek. Kimse açmasın. Mutlaka bir sanat öğreteceksin çocuğuna. Mesela ne gibi işte? Kunduracılık, Saraçlık yahut e, efendime söyleyeyim, saatçılık. Herhangi bir mücellitlik bir sanat konulunda olacak. İstersen üç tane hak ödebilirsin, bir sanat sahibi olacak. İki olursa daha hayırlı, üç olursa daha hayırlı. Sonra yaşlı, dürüst, namuslu, İnsanlara önder olacak, biz zaten onu göndereceksin daima. Gidip onunla beraber oturacak, o amucuyla beraber. Onun elini öpecek, onun yanında bulunacak bir müddet. Velhasıl, Allah hepsine rahmet etsin. Ananın, babanın üstünde, ananın, babanın üstünde çocuğun 16 hakkı olup, evlat üzerinde ananın, babanın hakkı altıdır diyor. Fakat çocuğun ana, babanın üzerindeki hakkı 16'ye çıkarıyorlar. hepsini sayabiliriz ama bakın daraldı. Belki memurlarınız var şimdi geç kalacaksınız, işlerinizin. Yalnız ufak bir kısa anlatacağım şimdilik. Çocuğun eve bir şey getirdiği vakitte nereden buldu soracaksın. Takat yapacaksın. Bir soğuk gündü, hoşuma gitti söylüyorum. Bir soğuk gündü, ayağında büyük, 42 numara bakın ye. 5 yaşında bir kız çocuğu, kasaba geldi. Ben de kasapta et alıyorum. Soğuk bir hava. 100 gram et istedi. 100 gram, kıyma. Gece efendim çok yiyip de hazmedemeyenler duysunlar diye söylüyorum. Karbonat ütügeci, hazmedeyim diye. Böyle insanlar vardı yan yüzünde. Kim bilir kaç yiyeceğim 100 gram kıymayı. 100 gram kıyma deyince ben kasaba işaret ettim arkada. Affedersiniz, cömertli bir söylemek için değil. Fazla haber dedi. Parasını ben vereceğim dedim. Kasapta tuttu. Çocuğa biraz fazla kıyma verdi. 250 gram yaptı mesela kıymayı. Çocuk gitti, ben de et alıyorum orada da. Bir de kadın çocuğun kolundan tutmuş, kasaba geldi. Ben dedi, az bir kıyma istemiştim, bu kıyma çok. Bu nereden aldın bu çocuk? Bu çaldı bunu ya? Kasap bir durdu ben yüzünü aktı ben böyle yaptım dedim teyze. Hanımefendi dedim, bir bey vardı burada. O bey dedim evladınıza aldı bunu dedim. Yüz gram isteyince dedim, o işaret etti kasaba dedim. Öyle değil mi? Ha, evet. Hem dedim, peki Allah razı olsun öyleyse dedi. Ödüm patladı evladım çaldı diye dedi. korktum dedi. Ağlı bir çıktı gitti. Böyle insanlar var. Şimdi böyle çocuğun üzerinde bir şey, cebinde bir şey bulunduğun vakitte, elinde bir şey bulunduğun vakitte arayıp soracaksın. Nereden buldu bunu? Bu parayı nereden aldı? Takatla girişeceksin. Bir müsaade bir son vereceğim. Kusura bakmayayım. Vaktiyle işledi bir çocuk annesine bir yumurta çalmış bir yerden getirilmiş. Ev terbiyesi dedi ki işte, hayalı, imanlı olursa soracak. Anne sana yumurta getirdim. İyi ettiler yardım demiş. Ersin yumurta iki olmuş. Kadın sormuyor nereden buldun bunu diye. Sonra tavuk getirmiş çocuk. ''Oh oh evladım sen hayırlı evlatsın bana bakıyorsun.'' demiş. Sonra kaz gelmiş, sonra hindi gelmiş, sonra efendim, koyun gelmiş, keşi gelmiş derken inek gelmiş. En nihayetinde bu adam azılı bir eşkıya olmuş büyüdüğü vakti. Sormadı çünkü terbiye etmedi. Evlat bir tohum gibidir. Tohumu ekeceğim mı kıtta? O tohum sana yalvarır. Benim suyumu vaktiyle ver beni iyice yetiştir diye sana meyve vereceğim der. Ama sen onun yararlarsa anlamazsın. Kulağında gaflet pambiyo olmazsa anlarsın. En sonunda idamı mahkemet etmişler. Mahkemeye götürmüşler. Ve Kabe o devirde, Kabe bunun şey, idamına hüküm verince annesi de orada efendime şeyim çıkmış gelmişler bunun hapishaneye annesiye şey verirmiş. Işte sabahleyin asacaklar, meydana çıkarmışlar. O devirde yakınca da meydanda asarlardı. Halka ibret olsun diye. Bir de da ben gittim. Sakın ha gidip bakmayın öyle şeylere. Afetül ayındır o. Afetül nazardır. İyi değildir. Bilmedim, ne kere gittim baktım, bir burada gördüm idareleri, bir de Suudi Arabistan'da altı kişinin kafasını vurdular. Gittim onu, onu seyrettim Cuma günü. Göreyim diye. Çünkü vazife benim için anlatmak için gittim oraya. İstemezdim gitmek. Koymuşlar şey, şey, şahfayı, çocuğu gitmişler oraya. Annesi de öyle gelmiş tabi son. Son sözün nedir demişler, isteğim var mı demişler kendisine. Son sözü sorarlar ve çok ikram ederler asılacak adama akşamda. Kurban olacak ikram ederler. Ne demek istiyor, anlıyor musun? İkramlar çoğaldı da, da yağlanırsın. Arkadan bıçak gelir. Anayana söyledik ne demek istediğim. Son sözü ne demişler? Demiş ya, anneme. Anneme söyleyeceğim demiş. Anneme bir sözüm var benim. Peki söyle bakalım demişler. Kadın çağırmışlar diye Kadın demiş anneciğim demiş. Çıkar şu dilini öpeyim senin ben demiş. Peki demiş kadın da. Hard diye annesinin dilini koparmış. Kağıdı birden bire feryat etmiş. Utanma sebebi. İdama giderken dahi insanlara kötülük yapıyorsun. Hiba os anne ne yaptın diye yok demiş. Kağıt dedim. Onun kopan dili demiş. Kopmaya layık demiş. O bana eğer yumtayi çaldığın vakitte sorsaydın nerede aldın diye belki bugün senin yerinde ben kada olacaktım demiş. Ama ne oldu? O beni teşvik etti demiş. O dil demiş. Onun için onu koparmak onun gereği değil. Onda idam etmişler ve bize de büyük bir ibet olmuş. Kısalardan ibet almayanlar. Önümüzden geçenlerin kısalarından ibret almayanlar birden sonra geleceklere kısa olurlar, ibret olurlar. Valla aleyhi ve ilahe darü selam i